Aya bu hayali daima süslerdi. Yegane tesliyet ve saadet medarı bundan ibaretti. Bunu gece yatağında rahat rahat düşünebilmek için hatta yatmakta acele ederdi. Daha neler düşünmemiş, bu ümidin etrafında neler neler icat etmemişti. Bütün bu mütebessim hülyaların arasına bir hayal da girerdi. Fakat bu hayal pek seyyaldi. Belli belirsiz bir şeydi. Müpem bir çocuk çehresi Kim bilir kimdir. Ahmet Cemil bu çehrenin ismini bilmekle beraber sarahatle tayine bile cesaret edemezdi. Mektebin tedris müddeti bitmek üzereydi ki bir gün akşamüstü Miratüşu'nun matbaasına uğradığı zaman Ali Şekip kendisini görür görmez "E ben de seni bekliyordum." dedi. Sonra söyleyeceği şeyi yanında tahsislere bakmakla meşgul olan Raciden, sahibi ten saklıymış gibi Ahmet Cemili tuttu, Hüseyin Baha Efendi'nin odasına kadar çekti götürdü. Sana bir iş buldum dedi. Ali Çeki'bin bulduğu iş bir hocalıktan ibaretti. Ayda 2 lira vereceklerdi. Haftada 3 gece akşam yemeğinden sonra gider, zaten onun evine de yakın. Çocuk pek küçük ama ne olur? 1 saat kadar ders. Sonra yanında bir uşak terfik ederler. Yine evine abdet eder. Sanki haftada 3 saat zarfında daha mı ziyade kazanıyor? Ahmet Cemil'in aylık muvazenesinde 2 liranın pek büyük bir ehemmiyeti vardı. Ali Şekip'ten bu haberi aldıktan sonra güya demir yolu kurasında büyük ikramiyeyi kazanmış gibi bir an evvel eve müjde vermek üzere Süleymaniye yolunu her vakitten daha erken tuttu. Bu akşam mühim bir para müzakeresi açıldı. Sabiha Hanım'ın İkbal'in arasında rey vermek üzere hatta Seher bile meclise davet edildi. Ahmet Cemil'in elinde kurşun kalemdi. Diyordu ki: "Şöyle böyle eve 4-500 kuruş giriyor. 2 lira daha zam olunca, eee madem ki ev kirası yok, eee peki başka ne masraf kaldı?" Seher mutfak sarfiyatı hakkında fikirlerini söyledi. Ahmet Cemil kah annesine, kah Seher'e gözlerini tevcih ederek muvazeneyi tanzime çalışıyordu. Daha, daha masraflar kalem kalem ilerliyordu. Cetvelin her noktasında uzun bahisler oluyor, itirazlar serdediliyordu. Et daha daha hep arıyorlardı. Daha ne var? Şu yazıldı mı? Eee şeyi unuttum galiba. E peki daha daha nihayet amecemin sütununun altını çizdi, toplamaya başladı. Cem'in neticelerini birer rakamla işaret ederek hattın altına indirdikçe kalbinde bir helecân duyuyordu. Yekûn ne olacak? Cem bitince hayret etti. Herkes tam bir şüpheyle neticeyi bekliyordu. O Cem'in sıhhatine inanmadı, bir daha yapmaya başladı. Aman anne zengin oluyoruz, bir hayli para artıyor. Hiçbiri inanmadı. Ahmet Cemil'in yanına yaklaştılar. Cetvelin her rakamı tekrar tekrar okundu. Noksan bir şey olmasın diye dikkat edildi. Seher bir aralık "E şey unutulmuş." dedi. Ne dediler? Şey dedi. Şeyin ismini bulamadı. Kahkaha ısı verdiler. Seher utandı, kaçtı. Cem bir daha yapıldı. Ahmet Cemil elinde kağıdı sallıyor, zengin oluyoruz diye bağırıyordu. Sonra gözlerini İkbal'in gözlerine dikti. ''Artan para da lazım değil mi anne? Gelin edecek kızımız var.'' dedi. ''Aman abi, sen de hep insanla alay edersin.'' Ali Şekibim bulduğu ders vezneciler civarındaydı. Büyük eski bir konak, iyi terbiye almış, altı yaşlarında zarif bir çocuk, biraz okumak biliyor. Çocuğun babası nazik bir efendi, Ahmet Cemil'e takip olunacak hareketi tayin etti. Çocuğu idadi sınıflara ihsan etmek lazım. Artık ne yolda tedris tarzı intihabı icap edeceğinde kendisini muhtar bırakıyor. En ziyade dikkat olunacak şey çocukta tahsil hevesi uyandırmak. Çalışmasından memnun olmadığı zaman kendisini haberdar eder elbette. İhtarlarını bu kısmında çocuğa hem tehdit hem latife ifade eden bir surette bakıldı. Çocuk gözlerini indirdi. Ders saatlerine gelince şimdi kış girmek üzere. Tabii geceleri tercih edersiniz değil mi? Avdet için kendisine bir uşak terfi kolonur. Haftada 3 defa olsa kafi o akşamdan itibaren derse başladı fakat hocalığın maddi güçlükleri hakkında henüz bir fikir hasıl etmemişti çocuğa biraz keraat yaptırdıktan sonra ne yapmak lazım geleceğini de tahayyür etti 5 dakikada iş bitmişti e şimdi ne yapılacak çocuk bekliyordu ahmet cemil adeta sıkıntısından terledi imla yazdırmak istediği söyleyecek bir şey bulamadı sonra okuttuğu yeri yazdırdı yanlışları tahsih etti bazı kaideye taallük eden hataları izah etmek istedi Çocuk yüzüne bakıyordu. Bir şey anlamadığından emindi. Büsbütün sıkıldı. Bu defa bu kadar kalsın. Gelecek ders için kitap getireyim de. Konaktan çıktıktan sonra adeta geniş bir nefes aldı. Dün akşam muvazeneyi centmelini şenlendiren 2 liranın kolay kazanılmayacağını şu ilk tecrübeyle anlamıştı. Mektebin son imtihanları yaklaştı. Bu sene dersleri büsbütün ihmal etmişti. İmtihan zamanı yaklaştıkça içine bir korku giriyordu. Ya sınıfta kalırsa? Bu korku zihnine iliştikçe korkulu fikirlerden kaçmaya sevk eden bir hisle bunu hemen selip çıkarmakta istical gösterdi. Senenin son ayında artık çalışmaya lüzum gördü. Bir yandan bir tabiye tercüme ediverdiği çocuklara malumat silsilesi, bir tarafta Mirat-ı Şuh'un için ikinci defa olarak başladığı bir hikaye, haftada üç gecesini mahveden Vezneciler Seferi derslere vakit bırakmıyordu uykusundan tasarruf etti. Küçük odasında herkes yazın sıcağı ile erkence yataklarında uyuduğu bir sırada o kitapların üstüne eğilmiş, mütemadiyen işlemekten yorulmaya başlayan zavallı başını iki ellerinin arasına almış, dirseklerinin üzerine dayamış, artık hariçten gelen tesirleri kabul etmek istemeyen fikrine bir senedir mühmel kalan dersleri sindirmeye çalışıyordu. Korktuğuna uğramadı. Şahadetnamesi alabildi. Fakat bir şahadetname ki Ahmet Cemil bundan bahsedilmesine rıza vermez. Zekasına, adi ta bir duniyet veren bu hüccetten utanır. Şahitnameyi aldıktan sonra hiç sevinmedi. Ondan zaten büyük bir şey ümidinde değildi. Artık maaşet tarzını bulmuştu. Bu şahitnamenin temini için çalışması, başladığı bir şeyi bitirmiş olmak azminden başka bir şeyden ileri gelmemişti. Mektep bittikten sonra Hüseyin Nazmi ile hayat işleri hemen büsbütün bitti. O hariciye nezaretine intisap edecek, ara sıra da bazı risalelerde yazı yazacak. Ahmet Cemil hiçbir yere intisap etmeyecek. Büsbütün matbuat alemine atılacak. Bir iki ders daha bulacak, para kazanacak. Mirat'ın şuun heyeti tahririyesi arasında zaten yeri hazır. Hüseyin Baha efendi bir gün gözlüğünü zaptta çalışarak hizmetinden hiç memnun olmadığı Osman Tay yarı göstermiş kulağına sen mektepten çıktıktan sonra buradasın demişti. Onu bu matbaada hemen herkes severdi. Başmüdir Ali Şekip, sahibi imtiyaz Hüseyin Baha, idari memuru Ahmet Şevki efendi bunlar o saf yürekli adamlardan dı ki mülakatlarından bir inşirah-ı derûn ister, acılıklarından birçoğunun zail olduğunu duyardı. Bir de matbaa müdürü Tenfik efendi vardı ki matbaaya her gün herkesten evvel gelir, küçük odasına girerdi. Daima küskün, daima sakit bir adamdı ki matbaada bir gölge gibidir. Kimseyle konuşmaz, hiçbir şeye karışmaz. Yalnız Ahmet Cevki efendi ile idare işlerine bakar. Matbaada öksürüğünden başka sesi duyulmaz. Mariz, yazın kürk giyer, odasından mangal mayıs ortasında kalkar bir ihtiyar. Bu adamla bir çift lağırdı etmemiştir. Mahiyetini bile bilmez. Matbaa müdürü. Ne demek olacak? Matbaa müdürü ise kendisini göstersin. Odasında kül eşelemekten başka bir şey yapmayacaksa müdüreiyetten vazgeçsin. Hüseyin Baha efendinin buna hatta bazı çarpık işlerine tahammül edişine bakılırsa bu adamın matbaada müdüreiyet sıfatını takınmak için bir hususi hakkı olmalıydı. Bazen kulağına çarpan sözlerden Yavaş yavaş anlamıştı ki Tevfik Efendi Hüseyin Baha Efendi'nin şerikiymiş. Galiba asıl sermaye de onunmuş. Buna hiç emniyet vermezdi. Zaten bu üç kişiden başkaları daima seyyardılar. Altı ayda altı kere matbaa değiştirir adamlar. Bugün Mirat-ı Şuh'un matbaasında yarın başka bir yerde bazen iki yerde birden. Mesela Osman Tayyar dördüncü defa olarak Mirat-ı Şuh'una intisap etmişti. İhâdetname aldıktan sonra bu 4. defa ya da hatîme verildi. Hatta bu defa Hüseyin Baha efendi Osman Tanyar'ın matbaadan çıktığına dair celîde de 2 satırlık bir ilan neşrine bile lüzum gördü. Ahmet Şefki efendi o gün bir Aralık Ahmet Cemil'e "Oh, hele şu çapkından kurtulduk. Şimdi gitsin de başka bir miratlı şuğun namına para alsın." demişti. Miratlı şuğuna kat'i surette intisabından sonra hayati bir intizama girmiş oldu. Kitapçılar için çalışmak Mevkut Risale'lere makale yetiştirmek, birat-ı şun için her gün havadis ve mütenevvi'a sütunlarını doldurmak, sabahtan akşama kadar idarehanenin havı uçmuş, muhtelif renklerde lekeleri, mütenevvi şekillerde yırtıklarıyla bir garibe halini almış, soluk yeşil çuha örtülü yazhanesinin kenarına ilişerek, Ali Şekip bir tarafta icmal-i ahval yazarken, Raci ötede bir Risale-i Mevkut'e de güzel bir manzume-i tezife çalışırken, Hüseyin Baha Efendi, bir hesap meselesi için Ahmet Şevki Efendi'ye çıkışırken, baş mürettip mürekkepli elini kapının kenarına dayamış mütenevviaya birkaç sütün daha lazım derken, çalışmak, yazı imal eder bir alet kabilinden, uzunluğuna kesilmiş kağıtları tekrar okumaya vakit bulamayarak doldurup bir yenisine başlamak, mütemadiyen işleyen zavallı başını sulanan bu biçare gözleri dinlendirmeye vakit bulamayarak yazmak, Sonra yorgun zihninin bir kelimeyi bulabilmekten yahut bir cümleyi rapt edebilmekten irkileşi üzerine ileriye gitmek istemeyen kalemi kağıdın üzerinden ayıramayarak durmak, bir müddet zihninin ataleti içinde, gözler pencerenin rengi uçmuş, eğri takılmış yeşil astar perdesinin kenarından, şurada zihinleri öldürmekle meşgul olan bu zavallılara bir istihsa nazarı yollayan güneşin iltimağına hasretle dalıp kalmak. Bu meşkale içinde yemek için vakit bulamazdı. Ekseriyet üzere peynir, ekmek, üzümden teşkil ettiği öğle yemeğini güneşsizlikten, havasızlıktan daima iştahsız kalan midesine zorla indirdikçe, gözleri bir ejnebi risalede tercümeye elverişli fıkra arar yahut demin doldurduğu kağıtların birinde yeri boş bırakılmış bir kelime için lügat kitabını araştırırdı. Bazen uyuşmuş bacaklarına, muttasıl oturmaktan yorulmuş vücuduna bir taze hayat vermek için kalkıp biraz dolaşır yahut pencerenin kenarında ayakta durarak karşıdaki kaldırımdan geçenleri seyreder bir aralık merdivenleri iner sokağa çıkar kitapçısına kadar gider yeni çıkmış kitap varsa şöyle bir bakar yahut abidin hatırı için tasdiklerine bakı verir ve böyle işin nevini değiştirmiş olmakla kendisini dinlenmiş sayarak yine matbaayı